İkindinin ıslandığını da gördü bu gözler. Yeşil kubbenin gözlerdeki ikramı devam ederken, vakit ikindiye vurur Medine'de. Nakşi şeyhinin dergahında sessizlik yudumlanır. Buhara pilavına katılan parça etler, zamana düşülmüş veli notu gibidir. Sekeriya Efendi, kemik yok, adeta bir et yığını. Sanılır ki, Kar taneleri bu yüzden almıştır rengini. Gözüm Zekeriya Efendi'de, kalbim uyuyan çocuk gibi ve kulağım esende. Mescidin ebeveyde cemaate yetişmek, aşina vakitlere garip vakit girmesin diye ve vakitsiz kararan hava, önce derinden, sonra göklerinden yere inen gürültü. Semayı bir el tutup yırtıyor, evet yırtıyor gibi. Bir başka yerde olsa korku beni yoğurur, ruhumun kemikleri kırılır gibi olur. Ama bir an nerede olduğumu düşündüm. Burası sevgilinin yurdu. Bütün şehirler toplansa bir beden olsa, bu şehir o bedenin latif kalbi olurdu. Kalbimde bir serinlik, rahatlama ve güven. Ne olursa olsun dedik. Nasılsa ona yakın. O ki kainatın göz bebeği ve sevgilisi hakkın. Sonra yağmur. Bardaktan boşalırcasına değil, semadan boşalırcasına. Ama cemaat, vakit yaklaştıkça yaklaştı. Yağmur dursun demedik. Hatta dedik ki, ıslanıyorsa şu an göz Medine, biz niye ıslanmayalım? Bu endişe de niye? Ceylanın gözlerini hatırlatan seccadem bir taç gibi başımda. Göz ıslatmak nasip olmadı ama, ıslansın diye Medine yağmurlarında, kendimi attım şeyh dergahından, yeryüzünün en latif kalbi olan Medine'nin kucağına. Ve yürüdüm, ıslandım, yürüdüm ve ıslandım. Yol boyunca andeli bir zişan Efendimiz'i andım. Medine sokaklarında yürüyüp de bir an neredeyim derseniz, aklınıza ilk gelen yeşil kubbe oluyor. Ve annesini arayan çocuk yüreği gibi gözleriniz onu arıyor. Çok şükür yetiştim zamanında davete. Medine'nin saçları ıslanırken yağmurda, o yağmurdan nasip almış seccadem, Hala o yağmurların kokusunu taşıyor. Kıldığım namazlarda secdeye uzanınca Medine yağmurları anımdan öpüyor.